Akış Radyo'nun arkadaşları, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ben Aytaç Timur. Yine Açık Dergi'nin içerisinde Dünyayı Okumak programında birlikteyiz. Bugün biraz yorgunum çünkü hafta sonu Bergama'da sevgili Oktay Konya'nın yerinde Kır Kent ağını kurmak üzere Kır Kent buluşmalarına katıldım. Anadolu'nun değişik yörelerinden çeşitli yerlerde yerleşmiş. İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den kırsala göçmüş arkadaşlarla buluştuk. Acaba nasıl daha sağlam bir dayanışma ağı kurabiliriz? İletişimimizi nasıl arttırabiliriz? Kenttekiler kırdakilere, kırdakiler kenttekilere daha fazla nasıl destek olabilir diye uzun uzun tartıştık. Çok güzel bir buluşma gerçekleştirdik. Umuyorum ki bunun devamı da gelecek. İkinci buluşmayı Karadeniz'de yapmayı planlıyoruz. Bir programda uzun uzun ben bu buluşmayı, gelecek buluşmayı dilim döndüğünce anlatmaya devam edeceğim. Ancak bugün 6.45 yayınlarında hem editörlük yapan hem çevirmenlik yapan Rusçadan ve İngilizceden kitaplar çeviren hem de bugün size iki kitabından bahsedeceğimiz Alper Çeker var yanımda. Hoş geldiniz Alper Bey. Hoş bulduk. Şimdi 6.45 Popüler, sempatik, küçük değil mi? Bilmiyorum ama yani küçük bağımsız bir yayın evi. Bağımsız, yani, ama evet, eskisi değil kadar küçük. Eskisi kadar. Filmden sonra koptu diyorsunuz evet. yani. Siz de 645'in bir emekli evet. değil mi? E, hatırlamayanlar için kaybedenler kulübünü anımsatmak istiyorum dinleyicilerimize. Çok güzel bir filmdi. 645 evet. yayınları da bu filmden sonra iyice popüler oldu. E nasıl oldu bu 6.45 popüler olduğu? Biraz 645'ten bahsederek girelim mi Alper Bey? 6.45 e, Niye 6.45 mi? <gülüyor> 7.45 niye? <gülüyor> Şimdi adı kanun İsmet Özel'e alın ilgisinden geliyor. İsmet Özel'in e, şiirinden geliyor. E, i̇şte 645'te vapur sancı geç saatlerde oradan geliyor. E, 90'larda kurulmuş işte bizim o ilk kuruluşunda o dönemde işte merdiven altı yayıncılık dediğimiz bir şekilde başlamış bir yayın evi. İlk hem kapaklarıyla ilgi gördü ve ilk defa olarak Türkiye'de hem dünyadan hem de Türkiye'den anarşist yazarlara yer verdi. Marjinal bir yayın eviydi. İlgi gördü dedim yani böyle küçük bir kesim tarafından. E, hiçbir zaman öyle çok popüler olmadı. 90'larda değil 90 mi? 90'larda. Birçok şeyin ilkini 6.45 yaptı. Bugün konu açılıyor söylüyorum. E, i̇nsanlar şaşırıyorlar işte. E, bugün William Barrows kavgası var ama 6.45 yıllar önce William Barrows bastı. Kimse okumadı. E, i̇şte bugün Tolkien işte filmleri çekiliyor. Şudur budur falan. Onu yıllar önce 6.45 bastı. Hangi kitabını basmıştı? Hobbitleri? Hobbitleri bastı. Hı -hı. Hobbitleri bastı. Yüzüklerin efendi'sini basmadı mı değil mi? Onu? Yok. Hı -hı. Basmadı. Yani popüler olduktan sonra yani biraz, biz zaman sonra yayıncılık e, şeye dönüştü Türkiye'de. Yani işte e, şimdi e, çiftçiliği ortadan kaldırmak için sanayi tipi tarımdan bahsediyor hükümet. E, her şey sanayi tipi oluyor. Yayıncılık da öyle oldu. Yani Yayın evinin bünyesinde grafik servisi var, e, matbaası var, pazarlaması var, muhasebesi var, her şey var. E, birisi internetten bir dosya yolluyor. Eğer kabul edilirse e, yayın evi binasının Eburunca ucunda banttan kitap olarak o dosya çıkıyor. Böyle bir sektör haline geldi. Bununla başa çıkmak zor. Yani böyle e, marjinal şeyler basan küçük yayın evleri Ayakta kalması zor. Altıkır Ama bağımsız yayın evi olmanın da... ...değil mi? Bir fark, farkı var, bir kıymeti var diye düşünüyorum. Prestiji var, parası yok. <gülüyor> <gülüyor> yani... E, ...Cağloğlu'nda Kağan'dan para almak diye bir şey vardır yani. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Ee, şeyde... ...yani... Gerçekten zor şartlar. Yıllar sonra mesela ilk defa Kültür Bakanlığı bu yıl, yani 20-25 yıllık yayın evi ilk defa Kültür Bakanlığı kitap aldı bu yayın evinden. Almıyordu. Ee, şimdi e, böyle şeyler ufak yayın evlerini halbuki ayakta tutar. Evet. Ee, yani yılda bir kere Kültür Bakanlığı kütüphaneler için 200'er tane kitap alsa başka yerlerden çok daha büyük sayılarda alıyor ufak yayın evlerinin ayakta kalmasına destek olur 6.45'in pek öyle bir, bir şey olmadı yani çok konuşulan ben hiç unutamadığım bir şeydir bir grafikerle tanışmam kaybedenler kulübü filmini bana şey dedi 6 defa seyrettim dedi <gülüyor> 6 defa seyrettim deyince o zaman dedim 6.45 yayınlarını bilirsin dedim Yok dedi, o ne dedi bana. <gülüyor> Çarpıcı kitaplarından aklınızda kalan ne var mesela? Türkiye ilk defa getirdiği kimleri sayayım? Valla Tolkien'ü mesela ilk defa 645 bastı. Bilim kurgu fantastik edebiyata Türkiye'ye 645 getirdi. Yani mesela hani tamam Jüven Osmanlı'dan beri basılan bir şey, türün babası odur. Evet, Ama evet. Higol... Açık radyoda da öyle bir programımız evet. oldu Jüven'in bütün evet. e, hatta bu farklı çeviri adlarına kadar çok detaylı bir program var. İsteyen dinleyicileriniz podcast'ta ulaşabilir. Eyvallah. Ama yani bu e, Hugo ödüllü e, büyük bilim kurgu yazarlarını e, Türkiye'ye e, 6.45 getirdi. E, i̇şte e, anarşist yazarları işte hem de yerli yabancı William Black Dunbar'ı tevfik et anarşist yazarları 6.45 bastı. Bunları e, bir de yani dağıtım zordu bunlar ilgi gören şeyler değildi ee, yani bir kitap bastıktan sonra onun parası geriye dönmediği için yeni kitabı basmanız zor oluyor çünkü yeni kitap içinde matbaacı yap ödeme yapmanız gerekiyor battıkça batıyorsunuz senetler imzalanıyor <gülüyor> günü gelmeyen senetler erken tefeciye kırdırılıyor bilmem neler falan da battıkça batıyorsunuz belalı bir iş yani yani kanun da başına gelmeyen kalmadı zaten ama e, yayın evi bugüne kadar geldi yani. Bir şekilde sürdürdü. Peki bu Kaybedenler Kulübü filminin etkisi nasıl oldu? <gülüyor> o kaç yılında çekilmişti? Kaybedenler Kulübü şimdi iki tane. Birincisi kaç yılıydı hatırlamıyorum da. Bu aslında işte 90'lı yıllarda Kanal Metin Kent Efem'deki e, işte o bizim ilk Türkiye'de özel radyoların bir furyası oldu işte or, radyo çılgınlığı zamanı oradaki programı Kaan aynı zamanda 645 yayınlarıyla uğraşıyordu y binin bürosu da gömüş Kent suyundaydı kentefem de gömüş suyundaydı sonra bunun e, çok e, sıkı dinleyicilerin olduğu ortaya çıktı bütün programları kaydeden tipler falan oldu ortaya çıktı Mehmet Ada bunun Senaryosunu yazdı. İşte bunun film yapılsın falan diye öyle bir e, gündem oldu. E, film yapıldı. Filmin e, Erol etkisi oldu. E, <gülüyor> fakat e, yayın evine pek e, yani değişiklik yapmadı. Yani şey zannetmesin insanlar. ...Yeynevi çok popüler oldu da... ...yani bir sürü kitap sattı falan... ...ya yani hiçbir Yaynevi'nin hmm. hayatında... ...hiçbir değişikliğe yol açmadı... ...çok ilginç... Hmm. Ee, ...ikinci filmde... ...filmin bir kısmı... evinde geçiyor... Ee, ...yani... ...ama film izleyicisiyle... yayınevi okuru çakışmıyor... ...onu gördük biz... ...yani... <gülüyor> Bir, benim bildiğim 1 milyon falan ikinci filmin bir gişesi oldu. İyi bir değil rakam. Ee, ama kitaplara hiçbir etkisi olmadı. Kitap satış rakamlarına hiçbir etkisi olmadı bunun. Öyle ayrı iki kitle çakışmadı birbirine nedense. Anladım, anladım. Siz aynı zamanda çevirmen olarak da yayın değil mi? Evet. 6.45'den çok çeviriler. işte ilk oradan çıkan çevirim Samuel Taylor Coleridge'in ihtiyar denizci ee, o dönemin 90'larda Kurt Cobain öldüğünde Kurt Cobain ve Seattle olayıydı. E, onun biyografisini yazmıştım ben o çok popüler olmuştu bak mesela yani o nasıl oldu bilmiyorum öğrenciler arasında Kurt Cobain etkilediği insanları 6.45'ini satan tek kitabıdır belki de <gülüyor> ee, onu çok aradılar ama pek çok kitabı 2. 3. baskı yapıyordu görüyorum yapıyor dedim. Şimdi, uzun vadede yapıyor? Uzun vadede yapıyor. Yani şimdi bir roman 5 yılda bitiyor. Ama 5 yılda biten bir kitap ana bir şey kazandırmıyor. O yıl içinde e, ikinci baskıyı yaparsa o, o yayın o için bir şey mi? ifade evet, ediyor. Hı -hı. Ama 5 yılda biten kitap. Siz editörlük de yapıyorsunuz yayın evinde değil mi? Editörlük yani? de yapıyorum. Kitapların işte düzeltmelerini yapıyorum. Gelen dosyalara bakıyorum. Çok dosya geliyor mu? Çok dosya geliyor. Ee, Gerçekten şey, okuyor musunuz? Yoksa ne yapıyorsunuz? <gülüyor> şimdi normalde yayın evleri e, diğerlerini de biliyorum. Bir yoğunluk var. E, hiç okumadan ama dışarıdan dosya almıyoruz. Diye otomatik cevap veriyorlar. Mail gönderilen şeylere. E, çoğu yayın evinde bir yoğunluk var. Birçok yayın evinin 2019 yılı dolu mesela. E, 6.45 Şeyi kabul ediyorum. Gelen dosyaları böyle red cevabı pek vermiyor. Yani kızıyor insanlar ilgilenilmediği için kendisiyle. Ama şeylerle ilgi çekici bir şey gördüğü zaman yazarıyla bağlantıya geçiyor Kaan mesela. Gel bir konuşalım işte şu dosya hakkında diye. Görüşüyor ya da mesela onu... Bu diyor bize gitmez ama seni falanca yayın evine tavsiye edebilirim diyor. Ee, yani çünkü her yayın evinin bir tarzı var. Tabii tabii. Ee, i̇yi bir şey görüyor ama 6-45'te onun öyle bir serisi yok. Öyle bir bir, bir dizi yok 6.45'ten. Ee, diyor ki seni diyor falanca yayın evinin editörüne göndereyim diyor. Benim yolladığımı söyledi diyor. Basarlar dosyanı diyor. İlgileniyor yani elden geldiğince. Şimdi bir yandan yayın alıcılı işler iyi değil diyorsunuz. bir yana da 2019 dosyaları dolu diyorsunuz. Nasıl oldu? Şimdi benim kafam karıştı. Şimdi ha, büyük yayın evlerinin 2019 <gülüyor> dolu. Bir de küçük yayın evleri de şöyle <gülüyor> e, yani mesela bir, eski çok eski 10 yıl öncesinin kitabı var. E, yeniden oturup düzeltmişiz, etmişiz falan. Bir ara yeniden basacağız. E onu yeniden basmak aynı zamanda para işi. Yani onun işte kağıdının, matbaasının parasını da ayarlaması gerekiyor falan. E, o kendi kafasında işte önümüzdeki ay şu iki kitabı basacağım bir sonraki bu üç kitabı basacağım falan diye. Kaan kendi kafasında bir planlama yapıyor ama çok çok özel yani şimdi insanlar herkesin yazdığı şey yani Kafka herkes Kafka dosya yollayan herkes Kafka arası yok ee, <gülüyor> yani e, ha, şimdi dosya yollayan herkes Kafka olduğu için bir cevap gel, yani cevap gelmemesinde herkes haklı. Cevap gel, gelme, gelmeme meselesinde ben hak veriyorum insanlara ama reddedildiğinde herkes bozuluyor. Evet. Böyle bir şey nasıl geri çevrilir diye herkes Kötü bozuluyor. Bir şey, evet, evet, evet. Ee, şeyde yani yayın evlerinin kendilerince bir programları var. Tabi bu da normal. Yani ona göre bir akış sağlayacak. Ee, Alper Çekkerle sohbetimiz devam ediyor ama bir müzik arası verelim diyorum. E, aşkın Tarihini Dinleyelim Eyvallah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 Aşkın Tarihini dinledik. Uyuruyorum beğendiniz. Askerdeki nişanlıma gitsin buradan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Güzel. 6.45 yayınlarından Alper Çekerle beraberiz. Şimdi sizin pek çok eseniniz var ama iki tanesi üzerine biraz konuşalım istiyorum programımın ikinci bölümünde. İlki bir romanınız Reziller. Reziller evet. O, Bu biraz başınıza bela da oldu galiba. Bela oldu çünkü evet. orada e, 2012 yılında yayınlandı o. Eee Türkiye'yi bir e, cemaatin yönettiği bir dönemdi. E, romanda bir e, cemaat hakkında. E, orada tabii biz farkında olmadan başımıza bir şey gelebilir falan diye bir, bir, şey yapmadık. Aklımıza gelmedi. Biraz e, cahil cesareti oldu bizim. Bunu yayınladık. E, sonra radikalde bir haber oldu. İşte çantasından reziller çıkan öğrenci polisi aldı götürdü falan diye. Cık, anlamadım ben tuhaf. Ondan sonra e, ailecek biraz bizim böyle tatsızlıklar yaşadık falan. E, sonra tabii e, şey oldu, e, bizim jeton düştü. E, reziller bu ee, arka planında bir işte cemaatin olduğu e, iki tane e, Cengizle çeper adlı e, bir maceracı e, ama e, cahil öbürü içe kapanık e, ama e, çeper oranla e, okuyan eden e, daha eğitimli e, iki gencin e, tuhaf hikayeleri diyeyim e, Roman Eee şimdi bir, raflarda yapıyoruz. olan gibi kitabımıza dönelim. Dış politika yazıları. Dış politika yazılarını ben <gülüyor> internette e, siyasi kitaplar listelerinde görüyorum. Gülüyorum. Ben tabii. de ona diyecektim. <gülüyor> <yani>. Neden böyle <gülüyor> ters köşeye yatırdınız okuru? Şimdi Sevgi dinleyiciler aslında bu bir deneme kitabı. E, evet, e, <gülüyor> ama ters köşe yapıyor. Ele kapağı falan yani. Şimdi lütfen bilgisayar başında alanlar bir Google'lasınlar. <gülüyor> kapağı yüzünden evine götüremeyenler var kitabı. Ben de evime götüremedim. Eee itiraf bulunayım. Çok arıyorlar... ...beni... ...gizlice okuyorum abi kapağından dolayı... ...gasteyi <gülüyor> kaplasınlar... ...tabii ama <gülüyor> eskiden <gülüyor> evet... ...siyasi kitapları öyle yaparlardı... ...kapağın suçlusu da Erol Egemen'dir... ...ama... ...kim Erol Egemen, bu Erol Egemen... ...bilmiyoruz yani onu burada kimse şey yapmasın... ...sormasın... ...dış politika yazıları... ...edebiyat ağırlıklı... ...e... Denemeler bir adamın e, çeşitli konulardaki e, görüşleri. Ama arkasında tabii çok uzun bir deneyiminiz var. Uzun bir deneyim var. Evet, gerçekten. E, a, kitaptaki anlatıcı e, biraz rahat konuşabilir miyiz? Lütfen. lütfen. Seks Burası yapamayan birisi ve sürekli bundan yakınıyor. E, ve işte bu sorunun çözülmesi e, gerektiğini söylüyor. Fakat da bu anlatıcının e, çeşitli konularda bazı bilgileri var, bazı fikirleri var. E, bir taraftan da bu fikirlerini okurlarla paylaşıyor. Eğlenceli bir kitap. E, yani fikirlere katılmayabilirsiniz. Bilgilerin ilginç geleceğine inanıyorum. E, ama eğlenmedim e, diyeni daha görmedim. Tavsiye ederim yani. Kafanızda yeni proje var mı? Şu an üzerinde çalıştığınız bir şey. Yeni proje e, benim... <gülüyor> Şimdi projesiz geçen günümüz var mı? <gülüyor> yok, hep bir şeylerle uğraşıyorum. <gülüyor> Şimdi önümüzdeki dönemde e, Rus e, Rus modernistleriyle ilgili çok çeviriler yapmıştım. Bir zaman biz bir manifestolar dizisi yaptı 6-45. Rus Avangard manifestoları diye e, benim oradan bir çevirim çıkmıştı derleme. Onu çok genişlettik. E, önümüzdeki kış o çıkacak eski bir kitabın ikinci baskısı çıkacak. Cumhuriyet Dönemi Muhalif Türk Romanı diye bir inceleme kitabı o. Bir de tuhaf gelecek insanlara ama tasavvuf tarihi açısından önemli olduğunu inanıyorum. Ben şey diyeyim, şifalı dualar seçkisi diyeyim. <gülüyor> müntehabat ı Samiye çünkü Osmanlıcası. Abdurrahman Sami Efendi diye bir uşaki şeyhinin ama hakikaten çok eğlenceli, çok acayip bir kitabını Osmanlıcadan Latin harflerini çeviriyorum. Onu da herhalde bu yaz bitiririm. Ee, bir de kafanda... Kaç baskı mı no, orijinali? O, o, o 19. yüzyıl adamıdır bu. Hı hı. Cumhuriyet dönemine devretmiş ama yani Cumhuriyet'in ilk yıllarına devretmiş Abdurrahman Sami. Çok tuhaf bir adam. Yani simya ile falan uğraşan bir adam. <gülüyor> ee, hatta yani Simya Hak kitabı yazmış. Aman efendi demişler. Senden sonra birilerinin eline geçer. Yok et bunu demişler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok acayip bir adam. Abdurrahman Sami Efendi. Tabi kitabın girişine ben bir sunuş yazısı yazdım. Orada uygun bir dille bunları yapmaya kalkmayın diye söyledim. Uyardım. Uyardım. <gülüyor> ee, bir o... roman projeniz var mı? Re Re Re Re Rezillerin ikincisini çok istiyorlar. O, ona... E... Yani Reziller şöyle fanatik bir kitlesi oldu onun. Çok fazla böyle yani çok bestseller falan olmadı bu ama fanatikleri çoğu benimle iletişime geçiyorlar. Senaryosunu yazıp gönderen oldu. Ha, güzelmiş güzelmiş <gülüyor> ama bulamayanlar için haberi de verelim sonbaharda ikinci baskısı Evet, sonbaharda çıkacak ikinci baskısı. Ama 645'in böyle yalan haberleri boldur. Şimdi <gülüyor> niye çıkmadı Sonbahar diyoruz ama yılını kifre... vermiyoruz tabii. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Alper Çike çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben teşekkür için. ederim. Dünyayı okumak programına renk kattınız. Çok memnun oldum. 645'te emek vermeye devam, iyi şeyler çevirmeye, iyi şeyler yazmaya devam. İnşallah. Ee, sevgili dinleyiciler Bir Dünya Okumak programının daha sonuna geldik. Açık Dergi içerisinde salı akşamları 19.30'da her zaman bir yazarla yahut bir ilhamıyla buradayız. Ben Aytaç Timur. Önümüzdeki hafta salı tekrar görüşünceye kadar hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Dünyayı Okumak